Bölüm 328. Konuşmada edebiyat yapmanın mekruh oluşu. Hadis 1738. İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözde ve işte ince eliyi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 Lügat parçalayanlarsa, hiç sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak olan kimselerdir.